Evet şimdi dediğimiz gibi birbiriyle bağlantılı iki soru. allah Teala bizi niye dünyaya gönderdi? Neden bizi yarattı ve dünyaya gönderdi? Ve madem gönderdi niye bu kadar işkence, sıkıntı, zulüm falan var? İkisi birbiriyle bağlantılı şeyler. Tek tek, tek ele alsak çok daha geniş olur ama sorudan dışarı taşmış olur. Biz olduğu gibi alalım İşin bir tarafı şu. Bu Allah'ın varlığına, hak olmasına falan bağlı bir soru değil. Onu bir söyleyelim. Yani bir yaratıcı var olabilir, bu acımasız olabilir falan filan. Bu da olabilir yani. Fakat bu varlığıyla alakalı bir soru değil. Acımasız olması, eğer öyle olsa haşa öyle demiyoruz ama öyle olması olmaz. Dolayısıyla biz öyle mi değil mi ona bakacağız. Varlığı ayrı bir mesele. Varlığı işte diğer... Videoda anlatılıyor. Şimdi madem şimdi ben bu mevzuyu İslam üzerinden cevaplandıracağız. İslamiyet bu hususta Allahü Teala bu hususta Kur'an-ı Kerim'inde elbette kulları böyle bir şey soracak, böyle bir şey merak edecek. Dolayısıyla merak ettiği şeylere kulların önceden bildiğinden Allah cevap vermesi gerekir Kur'an'da. Eğer hak ise. Eğer doğru ise, eğer hak din ise yani Kur'an ve İslam. Şimdi dediğimiz gibi işin bir tarafı şu. Allahü Teala'nın Dünyaya bizi neden gönderdiğiyle ilgili? Çok fazla ayet var da birkaçından biz bu mevzunun ana kısmını çıkartabiliriz. Birisi, mevte vel Kim daha güzel amel edecek? Bunu sınamak için, Allahü Teala bunu sınamak için, bunu göstermek için ve görmek için hayatı ve ölümü yarattı diyor. Burada, Göstermek, görmek, hani bunu sınamak ifadesi, sınama esas sınayan kişiden ziyade sınanan kişiye bakar. Yani öğretmenlerin bizi sınav yapması. Burada öğretmen tam e, haşa Allah yerine geçemez örnekte ama öğrenci bizim yerimize geçebilir. Örnek olarak verirsek örnekte biz tam onun yerini tutabiliriz. Sınavın yapılması esas öğretmenin öğrencinin durumunu görmesi için değildir. Öğrencinin kendi durumunu görmesi, ona göre bir mevki belirlemesi içindir. Esas sebep budur. Burada da Allahü Teala dikkat et, bizi bize gösteriyor bu sınavda. Ha Neden bizi yarattı? Bu ayrı bir mesele. Sorunun içinde bu yoktu. Ayrıyetten eğer sorulursa so cevaplanır. Fakat bizi bize gösteriyor. Bu sebepten ölümü ve hayatı yarattı, bizi dünyaya gönderdi. Önceden ne yapacağımızı biliyor muydu? Biliyordu. Öyleyse niye dünyaya gönderdi denirse... Dedik bizi bize göstermek ana mesele bu. İkincisi eğer göstermeseydi canım sağa sola işte sen denetliksin sen cehennemliksin de diyebilirdi ama birincisi itiraz olurdu. Cehennemlik adam kendisine haksızlık yapıldığını düşünebilirdi. Tamam Allah'tır düşünürse düşünsün Allah bunu umursamak zorunda mı fakat merhametli bu yüzden adama gösteriyor. Nereyi hak edeceğini, dünyada ne yaşayacak, ne yapacak işte te, birine kat, birini katil mi edecek, birine tecavüz mü edecek, birini, birinin kanına mı girecek, ne yapacaksa. Kötüyü kötüye, iyiyi iyiye iyi gösteriyor. Sen kötü oldun, sen iyi oldun. Bir de öyle yapsaydı, yani cennete cehenneme direkt dağıtsaydı henüz bu kimseler... Daha cennete girecek olanlar, girmiş olanlar cenneti hak etmemiş, cehenneme girmiş olanlar cehenneme müstahak olmamış olacaklardı. Yani bu ruhlar henüz ham olacaktı. İyi insanların parlak ruhları ile kötü insanların kararmış ruhları ayrılmış olmayacak, karanlık bir ruh olmayacak, aydınlık bir ruhta olmayacaktı. Hepsi ham şekilde olacaktı, işlenmemiş olacaktı. Dolayısıyla ne cennete giren cenneti hak etmiş, ne cehenneme giren cehenneme müstahak olmuş olacak. Bu işin birinci kısmı. Yüzeysel ama. Daha başka ayetler de var bu mevzuya. Ben şu anda çok ayrıntılı değinmedim. Konumuz tam o değil diye. Daha icab halinde değinilebilir. Gönderdi. Peki bu sıkıntılar niye? Şimdi ona gelelim. Dedik bir ayet var. Dâlike. Bu şundandır. Yani bu sıkıntılar. بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِۜ sizin başınıza gelen sıkıntılar sizin kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. Bu bundan dolayı, bundan dolayıdır. Genel olarak yani genel insanların bir kısmı dikkat etmez, bela genel hale gelir. Birisi bir başkasına zulmeder falan o zalimin suçudur. Kendi ellerinizle siz kendi başınıza bela sarıyorsunuz. Allah kullarına zulmetmiyor diyor. Vele veya daha başka bir ayette daha geniş olmak suretiyle şöyle inna Allah la yazlimun nase şey'en Allah insanlara zerre kadar zulmetmiyor. Walakinennase enfusuhum yazdimun. Fakat insanlar kendilerine zulmedip duruyorlar. Yine bir başka ayet Bakara'dan bu da ma Biz onlara zulmetmiyoruz, onlar kendilerine zulmediyorlar. Bunların hepsi gösteriyor ki Şimdi bütün bu ayetler bir şartlı determinizma içerisinde bir, tok, bir tek noktada toplanıyor. Şu gösteriyor ki sizin başınızda sıkıntılar var, zulümler var, belalar var ama sizin başınızdaki bu şeyler sizin yüzünüzden var. Bizim yüzümüzden değil diyor. Hatta biz bunu yapmıyoruz. Biz zulmetmiyoruz. Mefhum muhalif ise biz tam tersine rahmet ediyoruz demektir bu. Nasıl rahmet ediyor? Bakalım. Allah Kur'an göndermiş. Allah peygamber göndermiş. Allah dünyada nasıl yaşanır, kainat nasıl okunur bunu gör. Allah'ın kitabı, yazılı kitabı birdir, bir de yapılı kitabı vardır. Kur'an yazılı kitabı, kainat yapılı kitabıdır. Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bunların birisi dünyaya, birisi ahirete bakar. Kainatta bildiğimiz işte kütle çekim kanunu, periyotlar kanunları, termodinamik yasaları falan filan daha nice kanunlar. Bunların tümü kainatın kanunları. Bir de ahiretin kanunları var, oraya bakan kanunlar var. Bir müminin her sıfatı mümin olmayabilir. Yani bir insan mümindir, Allah'a inanır. Ama hırsızlık yapar mesela, zina eder mesela. Çalar çırpar, tembellik eder, çalışkanlık etmez adam. Dürüstlük göstermez, yalan söyler. Güler yüzlü olmaz, yardımsever olmaz. Saydın bu sıfatların tümü mümin sıfatı değildir, kafir sıfatıdır. Fakat adam mümindir ama sıfatları değil. Bir de kafirin de her sıfatı kafir olmaz. Adam Allah'a inanmaz ama yardımseverdir, dürüsttür, çalışkandır, hak hukuk gözetir, çalmaz, çırpmaz falan filan. E şimdi bu da kendi kafir fakat sıfatları mümindir. allah Teala'nın nirengi noktasına geldik. Dünyaya bakan, bu kainata bakan, kanunlarına uymayanın cezası bu kainatta verilir. Ahirete bakan kanunlara uymamanın cezası da genelde ahirette verilir. Şimdi Müslüman, Allahü Teala'nın dünyaya bakan kanunlarını uygulamıyorsa zulmetme diyor, ediyorsa zulme çalma diyor, çalıyorsa, yalan söyleme diyor, yalan söylüyorsa, sosyal hayata, içtimai hayata, insanların içinde, umumi yaşamda, toplu yaşamdaki kanunlarına uymuyorsa, Allahü u Teala'ya kulluğu namazdan, duadan ibadet sanıyorsa, bu insan dünyadaki kanunları yerine getirmediği için dünya kanunları tarafından ezilecektir. Dünya da o insanları ezilecektir. Doğal olarak yapacaktır mı? Eğer uysaydı, uyduğu devirlerde olduğu gibi, o devir yine müreffeh, uluvi bir devir yaşayacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine bakıldığı zaman en karanlık yerde zuhur etmiş o ışık. Nitekim ışık karanlığa lazım. Bedevi, kendi putlarına, ölümüne bağlı geçinmek için birbirlerinin kabilelerini yağmalayan bir acayip bir kavimde zuhur ediyor. İlk başta orada çıkıyor meydana. Ve İslamiyet'in kanunlarını getirip koyduğu zaman, öyle alışkanlıklarını içki gibi demine damarına işlemişti sabinin içki. Günlerce sokaklarda şarap aktı içki yasaklandığı zaman. Her yer şarap oldu Medine'nin sokakları. Dere gibi aktı. Bir anda nasıl bırakıyordu bu insanlar? Bugün bıraktıramazsın böyle basit bir meseleyi bıraktıramazsın. Basit alışkanlıklarından vazgeçiremezsin. Öyle bir insan çıkardı ki o Bedevilerden, Afrika'nın Fatih'ini çıkardı. Anadolu'nun 35 katı büyüklüğünde bir devlet kurdurdu. Biz iddia edebiliriz ki, bu devrin 100 tane psikoloğu, 100 tane sosyoloğu, 100 tane bilim adamı, 100 tane stratejisti, 100 tane daha niceleri eğitimcisi, ne kadar 100 tane adam uzman varsa o kadarı. O zamanın öyle bir devrine gitsinler bugün, o zaman da o zatın, 23 yılda yaptığının yüzde birini acaba 100 senede yapabilirler mi? İslam'ın kanunlarına uymak böyle bir anda yükselme getirir. uymama da bir anda düşüş getirebilir. O dönem tam uyuldu. Tam bir yükselme oldu. Sonra Endülüs geldi. 800-1200 civarları araları. Endülüs Emevileri geldi. Yarım uyuldu. Kainat kanunlarına bir ölçüde uyuldu. Fakat bazı Hususi Allah'a bakan kanunlarda eksiklik gösterildi. Dolayısıyla bazı ölçülerde yükselindi, bazı ölçülerde aşağı kalındı. Ama bilim konusunda tam uyuldu İslamiyet'e. Tam uyulunca tam bir yükselme görüldü. Bugün hala yıldızların isimlerinin, gökyüzündeki yıldızların isimlerinin yarısından çoğu Arapçadır hala. Matematiğin, bugün kullanılan matematiğin yüzde sekseni El-Harizm'den gelmiştir. El-Harizm'den, algoritma kelimesi El-Harizm'in ismidir, algoritm. El-Harezm öyle geçmiş ve daha niceleri, bunlar böyle komplo teorileri sağdan soldan kırıntı okunmuş bilgiler değildir internetten araştırıldığında sahih kaynaklarda bulunabilecek mevzular. Daha o dönemin nice insanları, İbn-i şunları bunları, rad kardeşlerden yüzlerce yıl önce uçağı yapan. 1200'lü yıllarda El-Cezerik bir sibernetik bilgisayar robotik sistemler tasarlayan bir adam var. Acayip bir devir yaşanmış orada. Bize gelmemiş ama onların şeyi. Hatta bunu ben direkt bugünün ve geçen yüzyılın, bir önceki yüzyılın, geçenin bir önceki yüzyılın bu mühim radyoaktivitenin kâşifi Madame Curie, Mary Curie, iki Nobel ödüllü Mary Curie'nin sözüyle söyleyelim. Diyor ki Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı onun kütüphanesinden ve biz atomu parçaladık. Eğer yarısı kalmış olsaydı bugün galaksiler arası yolculuk yapıyorduk diyor. Adamlar öyle ileride. İslamiyet'e uymuşlar. Çünkü İslamiyet'e uymayarak yola çıkan limanın nerede olduğunu bilmediğinden her yeri deneyecektir. Dolayısıyla İslamiyet'le bir yılda ulaşacağı bir bilgiyi milyon yılda ulaşabilir, bin yılda ulaşabilir. Çünkü bir diğeri limanın nerede olduğunu biliyor, rotayı ona göre çiziyor. Mevzu dağılmasın netice itibariyle. İslamiyet'e tabi olan bir insan dünyada eğer tamı tamına... Uyuluyorsa bir ferdi olarak değil, münferit değil, genel olarak bir uyum varsa veya genel olarak uyulmaya çalışıyorsa, dünya kanunlarına da uysa onun sıkıntı çekmeyecektir. Bu yüzden diyor Allah insanlara zulmetmiyor etmiyor, insanlar kendilerine zulmediyorlar. Allah'ın koyduğu kanunlara uysalardı, bu böyle olacak, şu şöyle olacak, buna uysalardı, kendi kısa akıllarıyla, her şeyi... İstihab edebilecekmiş, kapsayabilecekmiş gibi hareket etmeselerdi, kendi gururlarının esiri olmasaydı, Aman ben kendi başımın çaresine bakarım, başkasının önünde de başımı yere koymam. Ben ne dinleyeceğim benden 1400 yıl önceki kitabı demeseydi. Baksaydı içine kendi devrini de bulacaktı, önceki devri de bulacaktı, sonraki devri de bulacaktı. Bugüne kadar bulanların bulduğu gibi. Nice ilmi hakikatlerin içinde onun saklı olduğu gibi, arayana gözüktüğü gibi. Nicelerinin de gördüğü gibi. Dolayısıyla görünüyor ki bakıldığı zaman. Müslüman, dört dörtlük Müslüman olsa tam güzellik yaşayacak. Bu Bunun ispatı bugün de vardır. Ben tarihten örnek verdim, bugün de vardır. Bugün kafirdedir bunun ispatı ama. Kafir, İslamiyet'in dünyaya dair kurallarına Müslümandan fazla uyuyor. Kafir bunu, bunu yaptığını bilmiyor olabilir. İslamiyet'in kurallarını uyguladığını bilmiyor olabilir. Ama dünyaya dair kuralları... Gerek suçlara karşı tavrı gerek suçluya karşı tavrı gerek insanlara karşı bakış açısı Avrupa'nın Amerika'nın falan ne kadar İslami ise farkında olsun olmasın yaptığı şeyin İslami olduğunu ama İslamiyet öyle olmayı emretmiş. Çoğu itibariyle ne kadar İslami ise devlet yönetimindeki kanunları ne kadar İslami ise o kadar ileriye gitmiştir. İnsanların yaşama tarzları ne kadar İslami ise demin e, arz etmeye çalıştım. İşte hırsızlığı, dürüstlüğü, güler yüzlülüğü, yardımseverliği, şusu, busu, busu bunların hepsi İslami mevzular. Daha ayrıntıları vardır. Birçok olay karşısında nasıl şey yapılacağına ilişkin ben yüzeysel söylüyorum. Şimdi bunlar tecrübe ederek ve insanlığın gereği olarak bazı şeyleri yapıyorlar. Müslüman olanlarda, Müslüman olduğunu söyleyenlerde insanlık deyip de buna, İslamlık deyip de buna hayvanlık yapıyorlarsa... Bugün bir işit gibi, bir El-Kaide gibi Müslümanların cehaletinden faydalanıyorlarsa elbette Allah dünyada onları yerin dibine geçirecektir. Zulüm içinden çıkarmayacaktır. Normal olması gereken de budur. Bir başkası da buna sessiz kalıyorsa o da o zulümden nasibini gün gelecek alacaktır. Elbette alacaktır. Yine olması gereken de odur. Çünkü cahil bir müminin, Müslümanın İslam'a verdiği zararı alim bir kafir veremez, verememektedir. Cahil cehaleti yüzünden ne yapacağını bilmez, gidip Allah'ı da tanımaya çalışmaz. Allah'ı tanımak için yaratıldığını, tanıtmak için yaratıldın. Boşuna mı bu? Eğer biraz tanımak biraz bilseydik, biraz bize ne demeye çalışıyor bir baksaydık, görecektik ki muhteşem yaşamın sırlarını orada vermiş. Ondan diyorum ben diğer hayatı da yaşadım. Ben diğer o geçici zevklerin peşinde kalıcı olarak koşmayı da düşünmüştüm o zaman. Ne kadar boş mevzularmış. Şundan daha keyiflisi yokmuş. Çok ciddi, açık, net söyleyebilirim yani. En küçük bir hakikati karşısında İslamiyet'in en küçük bir hakikatini tatmanın, bilmenin tatlılığı yanında trilyonlar verseler vallahi değerinin trilyonda biri değildir. İçten gelerek, kalpten gelerek söylüyorum. Yaşamış biriyim, kalbime kadar yaşamış biriyim. Belki anlatışımdan da anlaşılıyordur o heyecanım, o tatlılığı. Allah kendisine yönelene öyle şeyler inayet ediyor ki bütün dünya o uğurda verilse o şey alınamaz. Ne verilirse verilsin. Cennetten daha tatlıdır bak ciddiyim. Cennetten daha tatlıdır Allah'a kul olmanın onun rızasını ve inayetini ruhunda hissetmenin tatlılığı. Değil dünyanın en güzel zevkleri. Cennetten daha tatlıdır. Nitekim cennette dahi en yüksek makam cennetin nimetlerinin makamı değildir. Oranın bile en yüksek makamı Allah'ın rıza makamıdır deniyor. Sırf cennet için çalışmış kullar değil, başka şey için çalışmış kullar değil, içine ikiyüzlülük iç girmiş yaptığı amellerin bu kullar değil, cehennem korkusundan yapmış kullar değil, sırf Allah rızası için yapmış. Allah bize bu kadar nimet etmiş. Biz bunları görmüyor. Bazı sıkıntıları yine insanlar yüzünden olan bazı sıkıntıları görüyor bir de onları Allah'a vermeye kalkıyor. Vazkuruni nimetallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın, unutmayın diyor Allahü Teala. Hatırlayın üzerinizdeki nimetlerini. Gözünüzü alabilir siz de. Ne verdiğiniz Allah'a ki karşısında bir hak iddia ediyorsunuz? Almak için şu nimetleri, şu vücuda sahip olmak için, şu benliğe, şu akla, şu hissiyata, şu insaniyete sahip olmak için ne verdiniz Allah'a ki karşısında hak iddia ediyorsunuz diyecektir. O kadar muhteşem şeyler vermiş, e biz sıkıntı yaşıyoruz, e sıkıntıyı Allah'ın emirlerine uymadığımız için yaşıyoruz. Dolayısıyla alabilir bir şeyi ki çok defa bir şeyi alana kadar bizden biz onun değerini anlamayız. Çok defa anlamayız. Allah muhafaza alır da o zaman anlarız. Allah almadan anlayanlardan için. Çünkü varlıkla imtihan zordur. Yoklukla biraz daha kolay olabilir yani. Biz anlamadığımız zaman o zaman alıverir gösterir ki a ne kadar kıymetliymiş demek ki. Daha neler yapabilir Şuraya bir adam gelse yani bir insanların oturduğu yere. Rast gele gönlünden gelip para dağıtsa. Birine elli, birine yüz, birine beş yüz, birine bin, birine iki bin. Birine yine 750-800 falan kafasına göre dağıtıyor. O 500 lira alan kalkıp diyemez ki sen haksızlık ettin. Bu adama bin veriyorsun bana 500 veriyorsun diyemez demeye hakkı yoktur. 5 lirada olsa hak etmediğin bir şey aldın sen. Verilen fazladan verildi. 5 lira da olsa teşekkür icap eder. 5 liraya 5 liralık teşekkür icap eder. 5 bin liraya 5 bin liralık. Kimse bana niye az verdin demeye hakkı yoktur. Çünkü sen o parayı almak için, o ücreti almak için... Beş dakika çalışmış değilsin ki. Şimdi bu paraların hiçbirinin satın alamadığı bir şeyler verilmiş bize. İlla alınması mı lazım Allah muhafaza yani değerine anlaşılması için? Daha bunların yanında nice şeyler de verilmiş. Anne merhametinden, baba şefkatinden, kainatı anlayabilecek aklı bize koyması gibi en değerli şeydi. İnsanlara karşı duyulabilen sevgi duygusun falan... Şimdi burada tabi yeni soru da çıkar ortaya, madem sevgi, düge, nefret duygusu da var falan diye, o niye verildi? O da, kısaca cevaplamış olalım, soru havada kalmasın diye. O dahi, yani insandaki şiddetli hissiyat dahi ahireti kazanmak için verilmiştir. Düşmanlık hissiyatı da verilmiştir. Düşmanlığa düşmanlık etmek için verilmiştir. İnat hissiyatı verilmiştir. İbadete gitmeye yanaşmayan, başını secdeye koymaya yanaşmayan başa, vücuda inat etmek için verilmiştir. Yani o türlü şeyler de onlar için verilmiştir. Dolayısıyla öyle şeyler bile aslında kötü değildir. Biz kötü yolda kullandığımız zaman kötü olur. Neyse çok uzadı. Hakkını helal et. Netice itibariyle, esas itibariyle memleği toparlarsak diyebiliriz ki evet bizim başımıza gelen, pratik olarak biz baktığımızda da dünyaya bizim başımıza gelen bizim yüzümüzden geliyor. Bizim umursamadığımız yüzünden geliyor. Bir başkasının zulmü, bizim umursamazlığımız, kalkıp bir şey yapmamamız yüzünden geliyor. Bir şey yapmaya gayret etmememiz yüzünden geliyor. Bizim elimizden ne gelir diyebiliriz? Bizim elimizden aslında Allah'a dayanırsak her şey gelir. Çünkü O her şeyin üzerinde kuvvet sahibidir. Biz elimizi açarız, ondan isteriz. Yeri geldiğinde de bir şey yapmak icap ediyorsa, elimizi de taşın altına koyarız, Allah da sıkıntıları kaldırıverir.